Ki varsın Macide teyze. Komşuluk. Murat! Murat! Oğlum evin içinde top oynanır mı hiç? Biraz sessiz ol diye bağırdı annesi. Murat omuzlarını silkti. Aman! Ne olacak sanki oynasam? Sokağa her zaman çıkamıyorum ki. Canım sıkılıyor benim. Diye söylendi. Bu konuşmalar Murat ve annesinin arasında geçen günlük konuşmalardandı. Annesi her zaman Murat'ı uyarırdı. Komşuların rahatsız olduğunu, evde top oynanmaması, paldır küldür koşulmaması gerektiğini hatırlatırdı. Ancak Murat, ''Burası bizim evimiz. istediğim her şeyi yapmak benim hakkım.'' der komşularını hiç önemsemezdi. Alt kattaysa küçük bebekleri olan bir komşulara oturuyordu. Küçük bebek, Murat her top koşturduğunda heyecan ve korkuyla yatağından zıplıyor... Ve ağlamaya başlıyordu. Macide teyze Murat'a kaç kere rica etmişti ama Murat'ın komşu hakkına saygı göstermesi hiç mümkün olmamıştı. O gün komşuları Macide teyze Murat'ları aşure getirmişti. Okuldan gelince aşureyi kaşıklayan Murat, Anne ne kadar güzel olmuş, ellerine sağlık dedi. Annesi güldü. ''O aşureyi ben yapmadım ki. Sanırım komşumuz Macide Hanım'a teşekkür etmen gerekiyor. Aşure onun ikramıydı.'' dedi. Murat şaşırmıştı. Macide teyzenin kendisinden şikayetçi olduğunu biliyordu. Nasıl olmuştu da ona en sevdiği tatlı olan aşure ikramı etmişti anlayamadı. Murat'ın annesi düşüncelerini anlamış gibi, ''Ee oğlum?'' ''Senin yaptığın bütün yaramazlıklara rağmen komşuları olduğumuz için bize ikramda bulundular. Gördün mü? Komşuluk hakkı çok önemlidir, çok.'' dedi. Akşam olup Murat yatağına yattı ama komşuluk ilişkileri konusunda biraz kafası karışmıştı. Mesela annesinin yan apartmanda oturan çok yaşlı, kimsesiz bir teyzeye yemek yapıp götürdüğünü biliyordu. Hatta maddi durumları pek iyi olmayan üst kat komşuları için yardım toplayıp ulaştırdığını da duymuştu. Annesi hiçbir zaman, bana ne, ne yaparlarsa yapsınlar dememişti. Bu olanları düşünürken uykuya daldı gitti. Ertesi gün annesi Murat'a, hadi oğlum artık da pazara gidelim dedi. Ancak Murat dışarıda oyun oynamayı tercih ederdi. ''Anne ne olur ben gelmeyeyim. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Zaten bugün futbol maçımız da var.'' dedi. O kadar ısrar etti ki annesi ''Peki tamam öyleyse.'' diyerek kabul etmek zorunda kaldı. ''Mancıda Hanım'a söyleyeyim de sana göz kulak olsun o zaman.'' dedi. Bu sözler Murat'ın tuhafına gitmişti. ''O kadar rahatsız ettiğim halde neden bana göz kulak olsun ki?'' diye düşünmekten kendini alamadı. Az sonra annesi pazara giden Murat, oyun oynamaya daldı. Mahalledeki bütün arkadaşları ile beraber hareketli bir futbol maçı yapmaya başladılar. Maç oldukça heyecanlı geçiyordu. Bir ara Murat, gol atmak için hızlandı, hızlandı, arkadaşların arasından geçmek için atıldı. Ancak aniden önüne çıkan arkadaşıyla öyle bir çarpıştı ki, Murat ve arkadaşı boylu boyunca yere yığıldılar. İkisinin de canları çok yanmıştı. Yerde iniyorlardı. Arkadaşının sadece dizi ve dirseği sıyrıldı. Biraz da kanadı ama Murat'ın kolu çok acıyordu. Bu sırada Macide teyze sık sık balkona çıkıp Murat'ı izliyordu. Çünkü annesi ona emanet etmişti. Murat'ın yerde yattığını görünce küçük bebeğini de aldığı gibi aşağıya indi. Murat acıdan gözleri yaş içinde, ''Anne, annemi istiyorum.'' diye bağırıyordu. Macide teyze Murat'ı arabaya bindirdi ve doğruca hastaneye götürdü. Yolda annesini de arayıp kaza hakkında bilgi vermeyi ihmal etmedi. Doktorlar hemen Murat'ın kolunun röntgenini çektiler. İki tane kırık görünüyordu. Hemen alçıya alıp tedaviyi tamamladılar. Doktor Macide hanıma, ''Siz annesi olmalısınız. Lütfen korkmayın. Önemli bir şey yok. Kırıklar bir aya kadar iyileşir.'' dedi. Macide teyze güldü. ''Annesi değil, komşularıyım. Ama önemli bir şey olmamasına da çok sevindim.'' dedi. Bu sırada Murat'ın annesi de hastaneye gelmişti. Macide Hanım'a ilgilendiği için çok teşekkür etti. Hep beraber tekrar arabaya binip eve dönerken Murat üzgündü. Şimdiye kadar birçok saygısızlık yapmış... Komşularını üzmüştü, yaşananlar onu gerçekten de şaşırtmıştı ama aynı zamanda çok pişmandı. ''Macide teyze, sizi üzdüğüm için çok pişmanım, beni affeder misiniz?'' dedi. Macide teyze ise onu çoktan affetmişti bile.